Hadislerle İslam Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Tefsir ve Tevil Vahyi anlama çabası. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın. Cünde bin Abdullah'ın naklettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı kalpleriniz kaynaştığı müddetçe okuyup müzakere edin. Ayrılığa düştüğünüzde ise onun başından kalkın. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an hakkında bilgisizce konuşursa cehennemdeki yerini hazırlasın. İbn Abbas anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni kucakladı ve şöyle buyurdu. Allah'ım, O'na hikmeti ve Kur'an'ın tevilini öğret. Hazreti Peygamber'in meşhur sahabilerinden olan Abdullah bin Amr bin el-As ilme çok düşkündü. Abdullah ve kardeşi birlikte bir gün yaşlı sahabilere sohbet ederken gördüler. Hemen yanlarına gittiler. Ancak meclisi bölmek istemediklerinden buldukları bir taşın üzerine oturdular. Onlar otururken, Meclisteki sahabiler Kur'an'dan bir ayet okuyup onun üzerine tartışmaya başlamışlardı bile. Sahabiler tartışmaya iyice dalmış ve sesleri de olabildiğince yükselmişti. Bunun üzerine Allah Resulü yanlarına geldi. Tartışanların üzerine hem toprak saçarak hem de kızgın bir ifadeyle ''Sizden öncekiler işte böyle helak oldular.'' Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı.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 Hatta Kur'an'ı kişisel görüşler doğrultusunda yorumlama girişimlerinin Peygamberimiz döneminde başladığını ve Allah Resulü'nün buna müdahale etmek durumunda kaldığını göstermektedir. Onun ayetler üzerinde tartışanlara yönelik tepkisi bilgiye dayalı olmayan, anlık akıl yürütmelere göre yapılan tartışmaların faydasız olduğunu öğretmekte, aynı zamanda Kur'an'ı anlama ve yorumlamanın fert ve toplumun hayatını etkilemesi ve yönlendirmesi bakımından ne kadar hassas bir konu olduğuna da dikkat çekmektedir. Peygamberimiz, Kur'an'ın ayetleri arasında bir çelişki bulunmadığını, aksine ayetlerin bir anlam bütünlüğü içinde olduklarını ifade etmiş ve bilinmeyen hususların Kur'an'ı bilenlere sorulmasını istemişti. Böylece o, Kur'an'ın bütün olarak değerlendirilmesinin, ayetleri arasındaki anlam bütünlüğünün fark edilmesinin bir uzmanlık işi olduğuna da işaret etmekteydi. Zira İslam'ın en temel iki müracaat metni olan Kur'an ve hadislerin uygun bir yöntem kullanılmadan yorumlanması dinin yanlış anlaşılmasına yol açacaktı. Sahabiler, Kur'an'dan anlayamadıkları hususları Hazreti Peygamber'e her zaman sorma imkanına sahiplerdi. Gerçi genelde Peygamber Efendimiz döneminde bir olay meydana geldiği ya da bir soru sorulduğu vakit Allah Teala konuyla ilgili ayetler indiriyor ve vahiy ortamına şahit olan sahabilerde de onun ne anlama geldiğini anlayabiliyorlardı. Kur'an'ın ilk muhatabı olan sahabiler, özellikle de Kureyşli olanlar, ayetleri anlama konusunda daha avantajlıydı. Zira ilahi mesaj onların dili ve kültürü doğrultusunda nazil oluyordu. Bununla birlikte bazı olaylarda ayetlerin açıklanması ya da hangi ölçülerde uygulanacağının gösterilmesi gerekiyordu. İşte bu gibi durumlarda Allah Resulü ayetlerin aslında hangi manaya geldiğini öğretiyor hangi şartlarda uygulanacağını asabına gösteriyordu. Mesela iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara şüphesiz şirk büyük bir zulümdür ayetini okumuştu. Benzer şekilde o zamanlar henüz yeni Müslüman olan Adi bin Hatim'e Allah Resulü şöyle şöyle namazını kıl ve oruç tut. Beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar ye iç. Öncesinde şevval hilalini görmezsen 30 gün oruç tutmaya devam et deyince o bir siyah bir de beyaz ipliği yastığının altına koymuş ve onları birbirinden ayırt edinceye kadar da sahurunu sürdürmüştü. Fakat Adi ertesi gün yaptıklarını Hazreti Peygamber'e anlatınca Allah Resulü gülerek beyaz ve siyah ipliklerle Gece karanlığıyla gündüz aydınlığının kastedildiğini söylemişti. Bir keresinde de Hazreti Ayşe, Resul-ü Ekrem'in kim hesaba çekilirse helak olur sözünü duyunca ona Kur'an'daki ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek ayetini hatırlatmıştı. Belli ki Hazreti Peygamber'in sözüyle ayetin çelişkili görünmesi Hazreti Ayşe'nin kafasını karıştırmıştı. Zira Hazreti Peygamber'in sözünden ilk bakışta her kim hesaba çekilirse azaba uğrayacağı anlaşılıyor. Buna karşılık Kur'an-ı Kerim kitabı sağ elinden verilen yani kurtuluşa erenlerin de hesaba çekileceğinden bahsediyordu. Fakat Hazreti Peygamber ayetin manasını bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur, sözüyle açıklamıştı. Ayetlerin manası açık ve net olmadığında, mutlak ya da çok genel anlamlar ifade ettiğinde, Peygamberimiz, ashabına söz konusu ayetlerle nelerin kastedilip, nelerin istendiğini ve nelerin yasaklandığını, kısacası nasıl amel edileceğini öğretiyordu. Mesela, Kur'an müminlerden namaz kılmalarını istemiş. Fakat onun nasıl, ne vakit ve kaç rekat kılınacağını açıklamamıştı. Peygamberimiz ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın buyurarak ayetin nasıl uygulamaya geçirileceğini ashabına göstermişti. Benzer şekilde Kur'an usulüne göre boğazlanmamış hayvanların etini haram kılmıştı. Buna göre hangi hayvan olursa olsun şayet usulünce kesilmemişse yenilmesi haram demekti. Fakat Allah Resulü, balık ve çekirgenin bu hayvanların istisnası olduğunu belirterek, oldukça genel anlam ifade eden ayetin sınırlarını müminlere öğretmişti. Hazreti Peygamber, İhtiyaç duyuldukça Kur'an-ı Kerim'deki manası kapalı ayetleri açıklamış, ashabının sorularını cevaplamıştı. Belki Allah Resulü akıp giden hayatın canlılığı sayesinde ayetlerin anlaşılmasında fazla bir sorun yaşanmadığı için her bir ayetin tek tek tefsirini yapmamış, ayetlerin anlamını sözlü olarak çevresindekilerle paylaşmamıştı. Fakat o ayetleri tam anlamıyla hayatına aksettirmiş, adeta yaşayarak tefsir etmişti. İşte bu yüzden Hazreti Ayşe resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını soran bir kişiye, ''Sen hiç Kur'an okuyor musun?'' onun ahlakı Kur'an'dı karşılığını vermişti. Neticede Hazreti Peygamber'in siretini ve sünnetini anlamak, Kur'an'ı, Kur'an'ı anlamaksa Resulullah'ı tanımak anlamına geliyordu. Allah Resulü'nün ile birlikte oluşan boşluk, Kur'an ve hadislerin aktarılması ve yorumlanmasıyla doldurulmaya, Resul-i Ekrem'in manevi otoritesinin devamı sağlanmaya çalışılıyordu. Peygamberimiz Cünde bin Abdullah'ın naklettiği şu sözünde, Kur'an'ı anlama ve açıklamada ortak yönelişlerin ve ortak sonuçların elde edilmesinin önemine işaret etmektedir. Kur'an'ı kalpleriniz kaynaştığı müddetçe okuyup müzakere edin. Ayrılığa düştüğünüzde ise onun başından kalkın. Peygamberimizin bu sözünün haddi Kur'an'ı müzakere etmeye yönelik bir teşvik olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte o, Kur'an'ı anlama ve yorumlama çabasında bir yöntem ve ortak bir amaç çerçevesinde hareket etmenin önemini öğretmektedir. Buna göre... Kur'an müzakeresi, tedrisi birbirimize karşı kalplerimizde ülfet beyda olduğu, birbirimize anlamamıza katkı sağladığı, diyalog imkanı verdiği sürece yerinde ve faydalı bir çabadır. Ancak ayrışmaya, bölünmeye, karşılıklı hiddet ve kırıcılığa sebep olmaya başladığında, münakaşaya dönüştüğünde böyle bir Kur'an müzakeresi hayırlı bir çaba ve faaliyet olmaktan çıkmış demektir. Doğru olan Kur'an'ın ruh ve gayesine aykırı bu durumun sürdürülmemesidir. Bu hadiste Kur'an'ı anlamada ortak bir şuura erişmenin gerekliliği vurgulanmaktadır. Kur'an metni itibariyle farklı yorumlara kapı aralasa da bu farklı yorumlar toplumu bir arada tutan temel ilke ve yönelimlerin dışına çıkmamalıdır. Bugün kitle iletişim araçları kullanılarak halkın huzurunda yapılan, Kur'an ayetlerini konu alan ancak Kur'an'ın indiriliş gayesine mahiyet ve niteliklerine uygun düşmeyen tartışmaların hayra hizmet ettiğini söylemek zordur. Zira tartışmacıların Kur'an'ı anlamak ve mesajını kavramaktan çok muhatapların ve izleyenlerin önünde Kur'an üzerinden birbirlerini alt etmeye dönük tutumlar sergiledikleri görülmektedir. Kur'an'ı şifreler içeren gizemli bir bulmaca kitabı gibi algılamaya yönelik yaklaşımlarsa ne yazık ki modern dönemin Kur'an'ın öğretilerini hayatın dışında tutan ancak ona atfettiği olağanüstü özellikleri falcılığa ve medyumluğa yaklaştıracak bir biçimde kullanma tavrını beslemektedir. Hazreti Peygamber Müslümanları erdemli bir topluluk oluşturmaları konusunda eğitmiş, aynı zamanda varlığıyla Müslümanları bir arada tutmuştu. Onun vefatından sonra değişen şartlar, Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen sahabilere Kur'an ve hadisleri hem sorunsuz bir şekilde aktarma hem de tefsir etme vazifesini yüklemişti. Zira sınırlı sayıdaki ayet ve hadislerden, durmadan değişen, sınırsız yenilik ve problem üreten hayata yol gösterici bilgiler elde edilmesi gerekiyordu. Kuşkusuz sahabe vahyin iniş sürecine tanık olmuş, aynı zamanda peygamberimizin problemler karşısında nasıl tavır takındığını gözlemleme imkanı bulmuşlardı. Ondan öğrendikleri yöntem ve doğal eğitim ortamında kazandıkları meleke sayesinde, İslam'ın temel iki kaynağını ilkeler çerçevesinde ve hayatı daraltmadan anladılar. Sahabenin ayetleri genellikle inmesine sebep olan olaylarla ya da indiği genel şartlarla ilişkili olarak izah ettikleri görülmektedir. Mesela mescitte bir şahıs, göğün açık bir duman getireceği o günü bekle. ''O duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır.'' Ayetini kıyamet gününde bir dumanın gelerek kafirlerin canını alacağı, Müslümanlara ise sadece nezle etkisi yapacağı şeklinde yorumluyordu. Bu açıklama Abdullah bin Mes'ud'a soruldu. O da Kur'an'ın sadece ilim sahibi kimseler tarafından açıklanabileceğini belirterek, söz konusu ayetlerin inkarcı Kureyş hakkında indirildiğini haber verdi.'' Zira Allah Resulü'nün bedduası neticesinde Allah onlara kıtlık vermiş, kuraklık, açlıkla birleşince her tarafı tozlu ve dumanlı görmeye başlamışlardı. Benzer şekilde Hz. Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyir, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanilerindendir. Onun için... Her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar cahiliye döneminde Kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Dolayısıyla bu ayet Urve'nin anlayışının aksine söz konusu yerlerde say etmenin herhangi bir mahsuru olmadığını anlatıyor. Hazreti Peygamber'in uygulaması da sayın gerekliliğine işaret ediyordu. Öte yandan bu olayda Hazreti Ayşe yeğenine ''Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur'' şeklinde indirilmesi gerekirdi demiş. Böylece ayetlerin açıklanmasında bağlamın yanı sıra lafızların da önemine dikkat çekmişti. Vahyin ilk muhatapları olan sahabiler, bilgi ve tecrübelerini sonraki nesillere aktardılar. Ancak Peygamberimiz ve ashabından sonraki dönemlerde, İslam'ın yol gösterici, ufuk açıcı bilgileri musaf haline getirilmiş, Kur'an'ın ve yine büyük ölçüde yazılı halde bulunan hadis metinlerinin yorumlanmasıyla elde edilebilirdi. Bu zaruret neticesinde Müslümanların ortak düşünce ve ilkelerden uzaklaşma riski dikkate alınarak, İslam kültüründe anlama ve açıklama konusunda ilke ve yöntemler belirlendi. Düzenli tefsir dersleri yapan, bu alanda pek çok öğrenci yetiştiren ve tefsir ilminin kurucusu olarak anılan genç sahabi İbn Abbas'ın naklettiği bir hadisinde Allah Resulü bilgi ve yönteme dayalı olmaksızın ayetleri tefsir etmenin yanlışlığını şu ağır ifadelerle hatırlatmaktadır. Kim Kur'an hakkında bilgisizce konuşursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadis, dinin temel kaynaklarını şerh, izah etme işinin özel bir bilgi alanı olduğunu ihsas etmektedir. Ulaşılan sonuçlardan ziyade yorumlama keyfiyetinin konu edilmesi, bize ayet ve hadislerin belli bir yöntemle ve denetlenebilir bir bilgiyle ele alınması gerektiğini öğretmektedir. Kur'an'ı keyfi ve sorumsuzca yorumlamanın cehenneme götürebilecek bir yanlışlık olarak sunulması, dinin doğru anlaşılması gibi tahrifinin de yorumlama neticesinde gerçekleştiğini bildirmektedir. Dolayısıyla hadisteki uyarı, ayet ve hadisleri anlama ve yorumlamanın bilimsel bir yetkinlik işi olduğuna, aynı zamanda uhrevi bir mesuliyeti de gerektirdiğine işarettir. Ayetleri kendi görüş ve tahminlerine göre yorumlayan bir kimsenin haddi zatında doğru şeyler söylemesi de mümkündür. Fakat bu kimse Kur'an'ı bilgisizce yorumladığı için baştan hatalıdır. İslam düşünce tarihinde bilginin denetlenebilir olması ve Müslümanları ortak düşünce ve ilkelerden ayrı düşürecek yorumlardan kaçınılması konusunda büyük hassasiyet gösterilmiştir. Ayetlerin kişilerin reyleri yani kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda açıklanmasına karşı çıkılmıştır. Bu hassasiyet neticesinde reyi yani delile ve bilgiye dayanmaksızın yapılan akli çıkarımları kötüleyen rivayetler temel hadis eserlerinde yerini almıştır. Kuşkusuz bazen insanların düşüncelerini teyit etmek ve arzularını Kur'an'a söyletmek amacıyla onu tefsir etmeye kalkıştıkları görülmüştür. Birden çok anlama gelen ya da ilk bakışta anlaşılmayan ayetlerin maksatlı olarak farklı anlamlara çekildiğine dair sayısız örnek mevcuttur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu tür insanların fitne çıkarmak amacıyla müteşabih ayetlerin peşine düşecekleri belirtilmiş, Resulullah da Hazreti Ayşe'yi onlara karşı uyarmış ve bu kimselerden sakınmasını istemiştir. Aynı şekilde Hazreti Ömer bu tür ayetler hakkında sorular sormak suretiyle insanların kafasını karıştıran bir şahsı ikaz etmiştir. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'i açıklamak için yeterli ilmi birikime, zihni melekeye ve Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ahlaklı bir duruşa sahip olan kimselerin şahsi görüşlerini beyan etmelerinde bir sakınca bulunmuyordu. Nitekim Hazreti Ömer Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkındaki görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarlarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplamışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın ''Bu Resulullah'ın vefatına işaret eder'' açıklamasını ise ''Ben de aynı görüşteyim'' diyerek kabul etmişti. Ayet ve hadisleri anlama, Müslümanca var olma ve Müslüman kimliği oluşturma uğraşısı, İslam kültürünün meydana gelmesinde ve zenginleşmesinde çok önemli bir faaliyettir. Hemen hemen bütün İslami ilimler temelde böyle bir çabanın ürünüdür. Tek çok alanda yazılan eserler, özellikle Kur'an'ın üzerine yazılan binlerce tefsir, hadislerin izahını konu edinen şerhler geniş bir literatür oluşturmuştur. Fıkıh alanında da metinlerin anlaşılmasına ve onlardan hükümler çıkarılmasına yönelik yöntemler ortaya konulmuş, temel hadis eserlerinde anlama ve yorumlamanın önemine binaen, Kur'an tefsirine dair bölümlere yer verilmiş, keyfi, yöntemsiz ve bilgi temelinden yoksun yaklaşımların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Tabiun neslinden Şamlı İbrahim bin Abdurrahman el-Uzri'nin Resulullah'a isnat ettiği şu sözde böylece doğrulanmıştır. Bu ilmi sonraki nesillerden dürüst ve kabiliyetli olanlar alıp aktaracak ve onu cahillerin yorumlarından, batıl ehlinin istismarından ve haddi aşanların saptırmalarından koruyacaktır. İslam ilim ve düşünce tarihinde adı geçen alimler, farklı görüş ve düşüncelere sahip olmuş ve zaman zaman birbirlerini tenkit etmiş olsalarda, Kur'an'ı ve Peygamberimizin sünnetini doğru anlama, anlamlandırma, açıklama ve anlatma konusunda son derece samimi çabalar ortaya koymuşlardır. Onlar bize de örnek olan bu çabalarıyla Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Abbas'la ilgili olarak yaptığı Allah'ım, ona hikmeti ve Kur'an'ın tevilini öğret, duasının sırrına basar olmaya çalışmışlardır. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayında.